Bölüm 142. Aksıranı yarhamüke Allah demek gereği. Hadis 878. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah aksıranı sever. Fakat esniyenden hoşlanmaz. Sizden biriniz aksırır ve Allah'a hamd ederse bunu işiten her Müslümanın yarhamüke Allah Allah sana merhamet etsin demesi gerekir. Esnemeye gelince o şeytandandır. Sizden birinizin esnemesi geldiği zaman onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın. Çünkü siz esnediğiniz zaman şeytan size güler. Hadis 879. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin kardeşi ve arkadaşı da ona yarhamuke allah desin aksıran da yehtikumullahü ve yuslihu balekum allah yolunu göstersin hidayet versin işlerinizi uygun ve yarayışlı hale getirsin desin hadis 880 ebu musa allah ondan razı olsun Şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Sizden biriniz aksırdığı zaman, Elhamdülillah derse, Ona, Yarhamüke Allah, Allah sana merhamet etsin, Deyiniz. Şayet, Allah'a hamd etmezse, Siz de, Yarhamüke Allah demeyiniz. Buyururken işittim. Hadis, 881. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında iki kişi aksırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlardan birine yarhamu kâ Allah Allah sana merhamet etsin dedi. Diğerine ise hiçbir şey söylemedi. Kendisine Yarhamüke Allah denilmeyen kişi filan kişi aksırdı ona yarhamüke Allah dediniz ben aksırdım bana ise demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişi elhamdülillah dedi sen ise demedin buyurdular. Hadis 882 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırdıkları zaman elini veya mendilini ağzına tutar, böylelikle sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırlardı. Hadis 883. Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamuke Allah denileceğini ümid ederek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yapmacıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de onlara Yehdi hükmullahü ve yuslihu baleküm. Allah size hidayet versin ve halinizi düzeltsin buyururlardı. Hadis 884 Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden biriniz esnediği zaman eliyle ağzını tutsun. Çünkü şeytan onun ağzına girer.